<gülüyor> Hadid suresinin 21. ve Maide suresinin 48. ayetlerinde <gülüyor> sabiqu ila mafilati ma min künfes tebigul hayrat gibi şeyler ayetler. Maide <gülüyor> Maide 48. Bize hayır işlerinde yarışmamız emrediliyor. Bu, bu tür ayetlerde. <gülüyor> Peki bizim hayır işlerinde peygamberlerin önüne geçme ihtimalimiz var mı? Buradaki yarışın emri, farz ise her şeyin en hayırlısını yapmamız farz olmaz mı? Mesela, kısas hakkımızı bağışlamamız da farz olmaz mı? Hayırlarda yarışın, bu bir kere verilen her bir emir, yani bir emir verildiği zaman bu farz mı, haram mı yoksa teşvik mi? Bu emrin şeklinden anlaşılır. Hayırlarda yarışın nedir? Bizim için bir daha güzeli tavsiyedir. Yoksa bunlar farz haram şeklinde değil. Yani şimdi hayırlar da yarışına kısa sakını affetmek ya da mesela Allahü Teala bir başka ayette ne diyor? Şey yaparsan şeyi açalım isterseniz Nahil suresinin 126. ayetini 16. sure orada görelim. Diyor ki ve inağabtun faağibi müstemağabtun bi'' Birisine ceza verirseniz size yapılan dengiyle ceza verin, tamam bitti. Bak, bu, bu, bu da Allah Teala'nın söz değil mi? Bele insaba ertum lehu baxayilun is sabirin ama sabreder, ceza vermezseniz daha hayırlı olur diyor. bir sen sabret. Ama emir değil bu tavsiye. Bunu şey yapmamız lazım yani e, ayetlerin bağlamına göre düşünmek zorundayız.